Şeyh Muhyiddin Arabi de İmam Şafi'i ve İmam Ahmet birlikte Şeyban'dan soru sorarlar ve ona hürmet ederlerdi demektedir. Ne faydaki Hafız Sahavi El Makasıd adlı eserde i̇bn Teymiye'den naklen diyor ki Şafi'i ve Hanbeli Şeyban'ın zamanına ulaşmadılar. Binaenaleyh aralarında geçtiği anlatılan hikayelerin aslı esası yoktur ve ehli marifet bundan müttefikler. İhyanın şarihi Zebidi diyor ki: Hafız Sahabinin nakli doğru değildir. Yukarıda Hafız Zehebi'den naklettiğimiz gibi onlarca da Şeyban'ın vefat tarihi malum değildir. Birçok ulema da İmam Ahmed ve İmam Şafii'nin Şeybanla mülakatlarını nakletmişlerdir. İmam Şafii rahimehullah Sofilerin sözlerinden çok müteessir olurdu. Hatta Hafız Zehebi'nin de kaydettiği üzere bir seferde İmam Süfyan Sevri'den rakik bir hadis işitince kendinden geçerek düşüp bayılıyor. Meclisten biri Süfyan'a ''Ya Eba Muhammed, Şafii'yi öldürdün.'' diyor. Bunun üzerine Süfyan ''Eğer ölüyorsa ölüversin, onun zamanının en hayırlısı dahi ölmüştür.'' cevabını veriyor. Bu gösteriyor ki ehli tasavvufta olan vecd, aşk aynı zamanda İmam Şafii'de de bulunmuştur. Fetevayı hadisiyede kaydedildiği üzere İmam Şafii nücebadandır. Kutup olması da umulur. Yine ehli hadis imamlarından Yahya bin Ma'in ve İmam Ahmet birlikte şeyh Ma'ruf Kerhi'ye gelerek kemali tevazu ile onun sohbetlerini dinlerlerdi. Hatta İmam Ahmet'in oğlu Abdullah'ın babasına Maruf Kerhi'ye hürmet ettiğini görüyorum. Acaba hadis ilmini bilir mi? demesi üzerine İmam şöyle buyurmuştur. Bu ilmin esası onda vardır. Yani Allah korkusu. İmam Gazali'nin tasrih ettiği üzere Maruf-u Kerhi'nin ilmi Yahya bin Ma'in ve İmam Ahmet kadar yoktu.